1549, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir mecliste ashabından birinin yaptığı zikri takdirle karşılayıp övmeleri, evet, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'le birlikte bir mecliste oturuyorduk, o sırada bir kişi gelerek, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Allah'ın rahmet ve selamı üzerinize olsun, diye selam verdi, Hazreti Peygamber de, ve Aleykümüsselam ve Rahmetullahi ve berekatu, senin de üzerine Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi olsun, şekli mukabelede bulundular, gelen kişi, oturduğunda, elhamdülillahi hamden kesirin, tayiben, mübareken fihi kema yuhibu rabbuna en yuhmet ve ile Allah Teala'ya kendisinin istediği ve şanına yakışır şekilde bereketli, bol, temiz ve güzel hamdü yüsenalır olsun, dedi, bunu duyan Hazreti Peygamber ona, ne söyledin, diye sordular, adam bu sözlerini bir kere daha tekrarladı, bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, nefsimi kudret elinde bulundurana yemin ederim ki, sen bu kelimeleri söylediğinde yazmak için on melek yarış edercesine koştular, fakat nasıl yazacaklarını bir türlü bilemediler, nihayet izzet ve azamet sahibi olan Allah'ın huzuruna götürdüler, o da, kulum nasıl söylediyse öylece yazınız, buyurdu.